A fəmiy alam anma ma albab. Muhammed, o halde Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse o kör kimse gibi olur mu? Bundan ancak akıl sahipleri ibret alırlar. Onlar ki Allah'ın ahdini yerine getirirler... ...ve verdikleri sözü bozmazlar. <gülüyor> ve onlar ki Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi... ...akrabalar ve müminler arasında olması gereken bağı birleştirirler... Rablerinden korkarlar ve hesabın kötüsünden endişe ederler. <gülüyor> Ve onlar ki Rab'lerinin rızasını arzu ederek sabrederler. Namazı hakkıyla kılarlar. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizlice ve açıkça Allah yolunda sarf ederler. Ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar var ya, onlara dünya yurdunun, güzel akibeti vardır ve min ve min ve ve alayhim min ki o güzel akibet adın cennetleridir. Onlar oralara atalarından, sevcelerinden ve kendi nesillerinden salih olanlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan yanlarına girerler. Selamun Aleykum, bina sabertum ve sabrettiğimizden dolayı size selam olsun. İşte dünya yurdunun akibeti olan cennet ne güzeldir derler. Valladene <gülüyor> Halbuki Allah'ın ahdini ona kati olarak verdikleri sözden sonra bozanlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi akrabalar ve müminler arasında olması gereken irtibatı kesenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlara gelince işte onlar yok mu lanet onlaradır yurdun kötüsü cehennem de onlar içindir. Allah hayat mal hayat fil illa Allah dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Fakat onlar dünya hayatıyla şımardılar. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında değersiz bir menfaatten başka bir şey değildir. وَيَقُولُ <gülüyor> Hem inkar edenler Muhammed'e Rabbinden Bizim istediğimiz bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Peki, şüphesiz ki Allah dilediğini kendi isyanı sebebiyle dalalete atar. Rızasına yöneleni ise kendi dinine hidayet eder. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> Onlar iman ederler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olan kimselerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. İman edip salih ameller işleyenlere ne mutlu varılacak güzel yer de onlar içindir. Fezâlike <gülüyor> urselnâke Muhammed Böylece biz seni Kendilerinden önce Nice ümmetler geçmiş bulunan Bir ümmet içinde gönderdik ki Sana vahyettiğimizi Onlara okuyasın Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar De ki O benim Rabbimdir Ondan başka ilah yoktur Ben ancak ona tevekkül ettim Tevben de Ancak onadır ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأم جميعا أَفَلَمْ يَيْسِنَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ لَهَذَا النَّاسِ جَمِيعاً وَلَا hem doğrusu bir Kur'an ki eğer kendisiyle dağlar yürültülseydi veya onunla arz parçalansaydı Veya onunla ölüler konuşturulsaydı Onlar yine iman etmezlerdi Fakat bütün emirler Allah'a aittir İman edenler hala anlamadılar mı ki Eğer Allah dileseydi Bütün insanları elbette hidayete erdirirdi İnkar edenler ise Onlara kendi yaptıkları isyanlar yüzünden Bela gelmeye devam edecek veya o bela yurtlarının yakınına inilecektir. Nihayet Allah'ın müminlere olan vaadi gelecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. وَلَقَدْ <gülüyor> اِسْتُمْزِيَ keifaka kan andolsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edildi de inkar edenlere mühlet verdim sonra onları azapla yakaladım artık azabın nasılmış gördüler azamen duwa kaiun ala kulli nefsin bima kesebet وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ فَلَسْتُم بِآمِنِينَ ۖ إِن بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي الْأَرْضِ أَم بِغَائِبٍ مِّنَ الْقَوْلِ فَالزَّيْنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُمَةٌ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ Öyleyse herkesin hayır ve şerden ne yaptığını o görüp gözeten Allah hiç böyle olmayan putlarla bir midir? Halbuki onlar Allah'a ortak koştular. De ki onların isimlerini söyleyin bakalım. Kimdir onlar? Yoksa ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş laf ile kendinizi mi aldatıyorsunuz? Hayır. İnkar edenlere hileleri süslü gösterildi ve hak yoldan men edildiler. Halbuki Allah kimi böyle inkarları yüzünden dalalete atarsa artık onu hidayete erdirecek kimse yoktur. Lehum adabun fil hayati ddunya ve le adabul ahireti eşakta ve ma lehum ''Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetlidir. Onları Allah'ın azabından koruyacak olan hiç kimse de yoktur.''